bismillahirrahmanirrahim inel hamdillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestafiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina men yehtihillahu fela mudille ve men yudlil felaha ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd kitabullah Muhammedin ve şerrel umuri ha ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin galâle, ve kulle zalâletin finnâr. İbanet-i Soğur'a da 96. maddeden devam ediyoruz. Amr bin Kays el-Mullâ'yı Raimolla şöyle demiştir. Bir genci gençliğinin ilk zamanlarında sünnet ehlinin yanında görüyorsan onun hakkında ümit var ol. Onu daha elinin yanında görüyorsan ondan ümidini kes. Çünkü genç, gençliğinin ilk zamanlarında ne üzere ise o hal üzere devam eder. Yine Amr bin Kays şöyle demiştir. Gençlik yetişkinlik çağına gelir. Genç yetişkinlik çağına gelir. Bundan sonra ilim ehliyle beraber oturmayı tercih ederse selamette sayılır. Başkalarına meylederse helakin eşiğine gelir. İbn-i İbanetül da rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Allah size rahmet etsin. Kiminle arkadaşlık ettiğinize ve kiminle oturduğunuza bakın. Her insanı dostundan, her kişiyi arkadaşından tanıyın. 98. Hammad bin Zeyd şöyle demiştir. Yunus bana dedi ki, Ey Hammad, ben her türlü münker halin içinde olan bir genç görüyorum da, onun bir bidat ehliyle arkadaşlık ettiğini görene kadar onun hayrından ümidimi kesmiyorum. Onu bir bidat ehliyle görürsem işte o zaman onun helak olduğunu biliyorum. Anlıyorum yani. Berbehari şerüsüne de şöyle demiştir. Bir adamın çokça ibadet eden abid bir kimse olduğunu, bütün lezzetleri terk edip ibadet sevgisiyle yanıp tutuştuğunu, fakat bidat ehli olduğunu görürsen onunla oturma, onun sözünü dinleme, yolda onunla beraber yürüme. Çünkü ben senin onun gittiği yolu güzel bulup onunla beraber helak olmayacağından emin olamam. Yunus bin Ubeyd oğlunun bir bidat elinin yanından çıkarken gördü de ona ey oğlu nereden geliyorsun diye sordu. Oğlu Amr bin Ubeyd'in yanından diye cevap verdi. Amr bin Ubeyd amcası oluyor çocuğun yani Yunus bin Ubeyd'in kardeşi. Yunus bin Ubeyd sünnet ehli, kardeşi Amr bin Ubeyd ise mutezleydi. Yani amcasının yanından geldiğini e, duyunca dedi ki ey oğlu senin bir hünsanın yani çift cinsiyetli birinin Evinden çıktığını görmek falan ve filancanın evinden çıktığını görmekten bana daha sevimlidir. Yine Eyvul Allah'ın huzuruna zinakar, hırsız, fasık ve hain olarak çıkman, bidat elinin bir görüşüne sahip olarak çıkmandan bana daha sevimlidir. Görmez misin ki Yunus bin Ubeyd, Hünsa'nın oğlunu dinden saptırmayacağını fakat bidat elinin onu küfre sokacağına dek, sokana dek saptıracağını anlamıştır. 99. Hasan el-Basri İbrahimullah şöyle demiştir. Bidat delinin ibadeti arttıkça Allah'tan uzaklığı da artar. İbn Battah el-Bidada, Herevize'mül Kelam'da rivayet etmiştir. Yine benzerini İbn Battah, Hilye'de Ebu Nuaym Eyub'es Sahtiyan Allah'tan rivayet etmiştir. Selef'in bidatçının hiçbir amelinin kabul edilmeyeceği hususundaki görüş birliği ileride 129 maddede gelecektir. 100 İbn Avn Raymullah şöyle demiştir. Heva ile birlikte ibadette gayretli olan kimsenin gayretinin sonu ahiret azabıdır. Yani bidat üzere ibadet eden kimsenin bu e, Allah yolunda gözüken bu çabaları ancak ahirette azabını artırır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki size ameller hususunda en çok zarar edenleri bildireyim mi? Onlar iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde <gülüyor> dünya hayatındaki çalışmaları boşa giden kimselerdir. Keyif 103-104 karşe 3. 4. ayetlerinde de çalışır ve yorulur, kızgın ateşe girer buyrulmuştur. 101 Evza'i Raymola şöyle dedi. İblis dostlarına, Adem oğullarına nereden yaklaşacaksınız diye sordu. Onlar da her yerden ce diye cevap verdiler. Onlara istiğfar yönünden yaklaşacak mısınız diye sordu. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Onlar tevhidi ikrar ediyorlar diye cevap verdiler. Bunun üzerine o Onlara Allah'tan kendisi için başlanma dileyemeyecekleri bir şey tarafından yaklaşacağım, bunu yapacağım dedi. Sonra onların arasında hevaları ve bidatleri yaydı. Bu e, aynısı İbn-i Mübarek'ten de geliyor. Evet, bunu Darimi, Lalka'yı, zem Kelam Kelam'da herhalde riayet etmişler. Ayrıca İbn-i Ebi Yasim Es-Sünne'de Ebu Yala müsnedinde Ebu Bekir Radiyallahu şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İblis şöyle dedi. Ben onları günahlarla helak ettim. Onlar beni istiğfarla helak ettiler. Yani demek istiyor ki ben onları günaha düşürdükçe onlar Allah'tan bağışlanma diliyorlar. Allah da onları, yani tövbe eden, onu hiç işlememiş gibidir. Buyuruyor Allah bağışlıyor istiğfar edeni. Dolayısıyla beni yoruyorlar. Onlardan bunu gördüğüm zaman onları hevalarla helak ettim. Artık onlar doğru yolda olduklarını sanıyorlar ve istiğfar etmiyorlar. Yani bidat işleyen bir kimse İyi bir şey yaptığını zannettiği için bundan bağışlanma dilemez. Fakat yanlış yapmaktadır hakikatte. Allah'tan uzaklığı artmaktadır. Bundan da istiğfar etmeyeceği için iblis burada başarılı olmuş oluyor. Onların istiğfarının da önüne geçmiş olduğunu ifade ediyor. Ee, bu Ebu Bekir radıyallandı'ndan gelen rivayetin istinadında Osman bin Matar zayıftır diyor. Heyse lalkay İbrahim Rahimullah'tan Evzai'nin sözünün benzerini rivayet etmiştir. Sühühan-ı şöyle demiştir. Bidat, İblis'e masiyetten daha sevimlidir. Masiyetten tevbe edilir ama bidatten tevbe edilmez. İbn-i bidatın masiyetten daha şerli oluşunun sebebini Bedaül Fevayet'teki şu sözleriyle açıklamıştır. Kötülük sıralamasında ikinci mertebede bidat mertebesidir. Yani ilkini şirktir, ikinci sırada bidat gelir. Bidat ona yani iblise fısklan ve masiyetlerden yani adi günahlardan daha sevimlidir. Çünkü bidatın zararı bizzat dinedir. Yani zararı başkalarını etkiler. O kendisinden tevbe edilmez bir günahtır. Rasullerin davetine muhalefet etmektir. Onların getirdiklerinin hilafına, aksine çağırmaktır. Küfrün ve şirkin kapısıdır. İblis kişi bir bidate bulaştırdığı ve onu bidatin ehlinden yaptığı zaman o kimse iblisin vekili ve davetçilerinden biri olur. 102. Said bin Ambe şöyle demiştir. Hangi adam bir bidat ortaya atmışsa onun göğsü mutlaka Müslümanlara kim beslemiştir ve güvenilirlik ondan, eminlik ondan çekilip alınmıştır. 103. Evza-i Ramullah şöyle demiştir. Hangi adam bir bidat ortaya atmışsa mutlaka vera yani sakınmak ondan çekilip alınmıştır. Zemmül Kelam'da ve İbn-i Sakir'in Tarih-i Dimeşkin'de de geçer. Bu Bunlar ayrıca e, şu ziyadeyle rivayet etmişler. Nuhaym dedi ki, yani Nuhaym bin Hamad, bunu yani ambesenin sözünü benden evzayda değişti ve bunu ambeseden sen içtin mi diye sordu. Ben evet dedim. Dedi ki doğru söylemiş, biz aramızda hangi adam bir bidat ortaya atsa mutlaka ondan veranın, yani günahlardan, şüphelilerden sakınmanın çekilip alınacağını konuşurduk. Derim ki bu bidatçıyı bekleyen cezalardan biridir. Bu cezalardan bir diğeri de her Herevi'nin Zemmül Kelam'da rivayet ettiğidir. Buna göre Ahmet bin Sinan el-Kattan şöyle demiştir. Dünyada hadis eline buğz etmeyen bir bidatçı yoktur. Kişi bir bidat ortaya attığı zaman hadisin tadı onun kalbinden çekilip alınır. 104. Hasan el-Basri Rahimullah şöyle demiştir. Hangi adam bir bidat ortaya atmışsa mutlaka iman ondan uzaklaşıp gitmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zinaden zina ettiği zaman mümin olduğu halde zina etmez hadisi. Ee, yine bunlar zinadenin, içki içenin ve diğer masiyetler işleyen cezası olduğuna göre bidatçının günahı daha önce 101. maddede geçti üzere daha büyük olmaktadır. 105. İbn-i Şöyle demiştir. Hangi adam bir bidat ortaya atmışsa mutlaka Allah ondan hayayı almıştır ve ona kabalığı katmıştır. 106 Osman bin Hadir el Ezdi şöyle demiştir. İbn Abbas radıyallanman yanına girdim ve bana tavsiyede bulun dedim. Dedi ki istikametten ayrılma. Uy yani tabi ol, bidat çıkarma. Evet bunu İbanetül Kübra'da ve Zemül Kelam'da da rivayet edildiğini söylüyor muhakkiki. 107 İbn-i Mesud Radyalan şöyle demiştir, tabi olun bidat çıkarmayın, ihtiyacınız olan şeyler size bildirilmiştir. Her yenilik bidattır. Yani dinde sonradan çıkarılan yenilik bidattır. Her bidatte sapıklıktır. Evet, Müslim Sayın'ın mukaddemesine Muhammed bin Sir'in rahmi olan, ee, evet, sonraki dipnotuymuş bu, Talha bin Musarrif'in sözüne binaen o şöyle diyor. Duyduğun her şeyi söyleme. Sana bir şey söyleyen sünnet üzere ise, sünnet ehli ise o zaman söyle. Müslim Muhammed bin Sirin'den şöyle dediğini zivade etmiştir. Şüphesiz bu ilim dindir. Şu halde dininizi kimden aldığınıza bakın. Yine şöyle demiştir. İnsanlar önceleri isnadı sormazlardı. Ne zaman fitne ortaya çıktı ki? O zaman bize ricalinizi söyleyin. Yani bu hadisleri kimden alıyorsunuz diye sormaya başladılar. Şu halde ehli sünnete bakılır ve onların hadisi alınır. Bidad eline bakılır ve onların hadisi alınmaz. Ukayli'nin duafasında Malik bin Enes Rahim olan şöyle dedi rivayet edilmiştir. İlim dört kimseden alınmaz. Bunların dışındakilerden alınır. İlim, beyinsizliğini açığa vuran beyinsizden alınmaz. İsterse insanlar arasında en çok rivayette bulunan kimse olsun. İnsanların sözleri hususunda çokça yalan söyleyen yalancıdan, bu onda sürekli görülüyorsa alınmaz. İsterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan, Söylememiş olsun, bununla itham edilmemiş olsun. İnsanları hevasına çağıran heva ehlinden alınmaz. Çokça ibadet eden fazilet sahibi şeyhden de hadisi bilmediği takdirde ilim alınmaz. Yani bu dört sınıftan hadis rivayetini mekruh görmüştür İmam Malik. Bunların ilki, sefih kimse, beyinsiz kimse çokça rivayette bulunsa bile ondan, onun rivayetinden sakının diyor. İkincisi, İnsanlar arasında yalan söyleyen, yani Allah Resulü adına yalan söyleyen hadisi metruhtur zaten. Yani hadis uyduran terk edilir. O e, şiddetli zayıflardandır. İnsanlar arasındaki adi meselelerde, sıradan meselelerde de yalan söyleyen, bunu çokça yapan kimseden de hadis alınmaz. Üçüncüsü diyor, hevaya çağıran heva Yani bidatine davet eden bidatciden e, rivayet alınmaz. Yani her bidatçiden değil de bidatinin davetçisi olan kimseden. Bir de çokça ibadet ehli olsa dahi hadisi bilmeyen, yani ilim ehli olmayan, bu ilmin kurallarına <gülüyor> riayet etmeyen. Çünkü e, bazı zahitler vardı eskiden de. Mesela Eyyub Es-Sahtiyan-ı der ki, benim bir komşum var, fazletli bir kimsedir, ondan dua isterim, teberrük ederim onun duasıyla. Yani Allah'a tevzü ederim onun duasıyla ama bir havuç tanesi hakkında şahitlik etse şahitliğini kabul etmem diyor. Yani bunun sebebi... E, Başka bir müaddis, münekkit müaddis de şöyle der, salihlerin gafletinden sakının diye. Bunlar salihtir, abittir. Halk nazarında işte Allah dostlu gibi görülür bunlar. Günahlardan gerçekten uzak duran kimselerdir ama işin ehli olmadıkları için bazen mefkuh bir sözü, mesela bir sahabe sözünü Allah Resulü'nün sözü diye aktarabilir veya tabi sözünü sahabe sözü veya Allah Resulü'nün sözü diye aktarabilir. Bu türden e, uydurmaların pek çoğu e, ilgili ilmi, tetkik kitaplarında ortaya çıkmıştır. Mesela Ajrudin'in keşfü lafasına bakıldığı zaman işte hadis diye bilinen çok şeyin aslında e, hadis olmadığı, e, hadis kökenin Allah Resulünden kaynaklı olmadığı ortaya çıkar. Mesela buna örnek vermek gerekirse e, halk arasında şu sözü çok duymuşsunuz, hepiniz hadis diye duymuşsunuzdur. İki günü eşit olan ziyandadır diye değil mi? Hepiniz hadis diyebilirsiniz. Bunun aslında ilk kaynağı Beyhaki'nin Zühdül Kebir, bu da Türkçe tercüme edilmiştir. Orada görebilirsiniz bu rivayeti. Salihlerden birisi rüyasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Rüyasında Allah Resulü diyor ki ona, iki günü eşit olan ziyandadır. Yani bu bir rüyadır. Hadis değildir. Salihlerden birinin gördüğü bir rüyadır. Ama rivayet kritiklerini bilmeyen, ilmin usulünü bilmeyen kimseler bunu hadis diye aktarmışlardır. İşte Salih bir kimse işte Allah Resulü böyle buyurdu diye aktar zaman işte bu yalan mı söyleyecek, Allah Resulü adına yalan mı söyleyecek denildiği için e, böyle bir hata e, bu gibi sonuçlara yol açmıştır. Yoksa yani burada kastedilen salih kimselerin işte Allah Resulü adına hadis uydurdukları değildir. Yani bu maksatla değildir. Fakat onlar e, böyle gafletleri sergilerler. Evet. 109 Ebu İdris el-Havlani Rahimullah dedi ki Mescitte yanan alevli bir ateş görmek Yani orada bir yangın Çıktığını görme Bana orada değiştirilemeyen bir bidat Görmekten daha sevimlidir Yani mescit yansın yıkılsın Bu bir Felakettir ama Bu çok önemli bir felaket değildir İnsanların dünyalarına gelir sonuçta Ama orada değiştiremeyeceğim Bir bidat varsa bugün insanların değiştiremeyeceği pek çok bidatler vermektedir. Bunun gibi bir şey görmekten onun yanıp kül olması benim için daha sevindir diyor. Evet. 110 Ataaraymullah şöyle demiştir. Allah neredeyse hiçbir bidatçının tevbe etmesine izin vermez. Yani onlara tevbeyi nasip etmez. Eee Hasan el Basri rahimullah'tan da rivayet edilmiştir bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah her bidat ehli ile tevbe arasında bir engel koyar buyurdu yurdu sayı olarak rivade edilmiştir. Bunun manası Ahmet bin Hamdi Ramallah'a sorulduğu zaman e, veya onun şu sözüyle açıklanmış. Bidatçı tevbeye muvaffak kılmaz. Yani Allah ona nasip etmez. Tevbe bidatçıya kolaylaştırılmaz. Az önce açıkladığımız gibi e, bidatçı bidatinden tevbe etmez. Çünkü iyi bir şey yaptığını zanneder zaten. Yani burada Allah'ın onun tevbesini kabul etmemesi bu açıdan. Yani ona nasip etmez tevbeyi. İm-i Teymi'ye mecbur fetuvada şöyle demiştir. Bunun manası şudur, bidatçı bidatinden tevbe etmez çünkü o kendisini hidayet üzere zannetmektedir. Eğer tevbe ederse Allah onun tevbesini tıpkı kafirin tevbesini kabul ettiği gibi kabul eder. Bidatçının tebesinin mutlak olarak kabul edilmeyeceğini söyleyen kimse çirkin bir hataya düşmüş olur. 86. maddede bu konuyla ilgili bazı eserler zikredilmişti. Ayrıca İbn-i Ebi Asım'ın Es-Sünnesinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah bidat elinin amelini kabul etmez buyruğu, olarak zikredilenler babına İbn-i el Bidana bidat -el elinin tebess kabul edilir mi babına İbnül i Benna'nın el-reddu er alel mübdediyasına bakılabilir denilmiş. 111. i̇bn Abbas Abbas radyalarına şöyle demiştir. Kim sonradan ortaya çıkan şu isimlerden birini benimserse İslam'ın halkasını boynundan çıkarmış olur. Yani bu heva bidat gruplarına, mezheplere tarikatlara nispet edilen işte kadirlik nakşilik, hanefilik Malikilik, Hanbelilik, Mutezile, Cehmiye, hangi isim olursa olsun. Şimdiler, şimdikiler bu konuda çok demokratik şeyler içerisindeler. İşte Hanefi olmanın, Hanbeli olmanın bir sakıncası yokmuş gibi takılıyorlar da. i̇bn Abbas radyalanmanın karşı çıktığı şeyler arasında Ali'nin taraftarı olmak, Muaviye'nin taraftarı olmak gibi şeyler bile vardı. Yani ilgili rivayetleri bizden olmayanlar kitabında aktarmıştık. Sen Ali'nin taraftarı mısın, Muaviye'nin taraftar mısın diye sorulduğunda bunlardan teberrü ediyor. Bu ikisinden de teberri ediyorum. Ben Müslümanım diyerek karşı çıkıyordu. Dolayısıyla e, İslam'da İslam'a nisbelerleyerek çıkarmış bu isimler Allah Azze ve Celle'nin kitabında pek çok yerde işte sizden öncekilerin dinlerini parça parça gruplara ayırıp da her bir fırkanın kendi elindekiyle sevindiği gibi o müşriklere benzemeyin, onlardan olmayın diye yasakladı. Ee, Yasa'nın kapsamına girer. Bir kimse mesela şimdi diyorlar, ya tamam işte mezhep adı hakikatte şey değil. Yani adam işte şafi mesela ama hadis geldiği zaman da ona dönüyor, mutassıp değil. Bunda, bunun şafiğim demesinde veya ona şafi demekte ne sakınca var diyorlar. Bu gerçekten iddia ettiği gibi bile olsa isim de onlara benzemektir. Yani Yahudilere ve Hristiyanlara benzemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden önceki ümmetler bir keler deliğine dair girse, girmişse bu ümmette bunu yapacak olacak. Hatta onlar da anasıyla sokak zina eden var idiyse benim ümmetimde de bunu yapanlar çıkacak dedi. Onlara adım adım uyacaksınız, her konuda benzeşeceksiniz diye e, uyardı kapsama girer. Bu e, din konusunda olunca, mezhepler, fırkalar konusunda olunca en tehlikeli boyuttadır. Fakat bu en tehlikeli şey pek çok insanın nezdinde bugün sanki en masum şey gibi. Yani Hanefi'miş, Şafi'miş ne var bunda gibi görülüyor. Halbuki Selef bundan şiddetle sakındırıyorlardı. Evet, e, 112. Memun bir Mihran Raymola şöyle demiştir. İslam'ın dışındaki bütün isimlerden sakının. 113 Malik bin Enes Raimullah şöyle demiştir. Bu hevalardan herhangi biri ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, ne Ebu Bekir zamanında, ne Ömer zamanında, ne Osman radiyallahu anhum zamanında yoktu. Yani sonradan çıkan bidatlerden bahsediyor. Bidatler sebebiyle insanların gruplara ayrılmasından bahsediyor. 114 Malik bin Mihvel Raimullah şöyle demiştir. Kişi İslam'dan ve sünnetten başka bir isimle isimlendiği zaman onu istediğin dinin içine kat. Yani İslam'ın dışına çıkmıştır. Burada İslam ve sünnet diyor. Yani sünnet ehli olmak, sünnete nispet edilmek. Mesela bir kimseye eli sünnet demek, sünni demek veya selefi demek. Bunlar İslam'dan ayrı isimler değildir. Yani muayyen belli şahıslara, belli gruplara nispet edilmek değildir. Mesela bir kimsenin selefiyim demesi neden sakıncasızdır? Yani bu... E, Seleften gelen bu ifadelere aykırı bir şey değildir. Çünkü e, selefilik her Müslümana vacip olan bir şeydir zaten. Selefilik eşittir, Müslümanlıktır yani kitap ve sünnete tabi olan. Çünkü her Müslüman e, selefi olmak zorundadır. Selefi olmak demek ne demek? Kitap ve sünneti ümmetin selefinin anladığı gibi anlamak demektir. Onlara tabi olmak demektir. Bu zaten Allah'ın ve Resulü'nün emridir. İslam'ın emrinin ta kendisidir. Ama diğer isimlere baktığınız zaman bunlar belli şahıslara, belli gruplara aidiyet e, nispetidir. Mesela şöyle diyebilirsiniz, bunu şöyle ölçebilirsiniz. Her Müslüman Hizbut Tahrirci olmak zorunda mıdır? Yani bunu kendileri bile şart koşmaz değil mi? Her Müslüman Hanefi olmak zorunda mıdır? Bunu şart koşmazlar. Hanbelilere sorun, deyin ki her Müslüman Hanbeli olmak zorundadır. Hayır, öyle bir şey yok. Her Müslüman Kadir olmak zorunda mıdır? Hayır. Rufai, Nakşi olmak zorundadır. mıdır? Hayır. Ama biz diyoruz ki her Müslüman Selefi olmak zorundadır. Bu bu kadar basit. Yani Selefilik İslam'dan ayrı bir isim değildir. Veya Sünnilik, El-Sünnet olmak İslam'dan ayrı bir şey değildir. Çünkü her Müslüman Sünnet'e uymak zorundadır. Ama her Müslüman falan mezhebe uymak zorunda değildir. Bilakis... E, sonradan çıkmış mezheplerden teberri etmek zorundadır. Ataraymullah şöyle demiştir, 115. madde. Allah Tebarek ve Teala'nın Musa Aleyhisselam'a indirdikleri arasında şu da vardı. Heva ehliyle birlikte oturma, sonra kalbinde onda olmayan şeyleri ihdas ederler. Kalbinde daha önce olmayan bir takım şüphe tohumları ekilmiş olur yani. E, Allah Azze ve Celle'nin kitabında onun Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurdu geçmektedir. Sakın ona inanmayan ve hevasına uyan kimse seni ondan alıkoymasın sonra helak olursun. Taha 16. ayet. Yani bu ayette bu kutsi rivayete mane olarak örtüşüyor diyor muhakkiki. Yine İbanetül Kübra'da rivayet edildiğine göre İbn Abbas radyalarına şöyle demiştir. Heva ehliyle oturmayın zira onlarla oturmak kalpleri hasta eder. İbhanetül Kübra'daki kalpleri hasta, imanı ifsad eden kimselerle birlikte olmaktan sakındırma babına bakılabilir. El-Reddu er alel kitabındaki talikimde 23. maddenin dipnotunda kalplerin onlardan hızlı bir şekilde etkilenmesinden dolayı bidatçilerin sözlerini dinlemekten korkma hususunda selefin eserlerini zikretti. Burada şunları da ilave edeceğim. İbni Kayın Bedavül Fevaide insanlar arasında karışmanın tehlikesinden bahsederken şöyle demiştir. Bazı kimselerin yanında olmak tamamıyla helak olmaktır. Bazı kimselerin yanında olmak zehir yemek gibidir. Yiyene panzehir rahatsız gelirse ne hala, değilse Allah yakınlarına sabır versin. Bu kısım insanlar arasında ne kadar çok bulunmaktadır. Yani böyle insan zehirleyecek türde insanlar ne kadar da çoktur. Allah sayılarını artırmasın. Bu kısım bidat ve dalalet eylidir, sabık eylidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden saptıranlardır. Onun sünnetine muhalefet etmeye çağıranlardır. Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onda eğrilik ararlar. Bidati sünnet, sünneti bidat sayarlar. Marufu münker, münkeri maruf sayarlar. Onların arasında tevhide sarıldın mı, velilerin ve salihlerin değerini düşürdün derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uydun mu, kendilerine uylan imamları küçümsedin, onları hakaret ettin derler. Allah'u onun kendisine vasfetti ya da Resul'ün onu vasfettiği sıfatlarla aşırıya gitmeden bir şey eksiltmeden vasfettin mi sen Allah'a mahlukatına benzeten benzetenlerdensin derler Üzerinde bulunduğun şeyi bırakıp onların hevalarına tabi olursan, Allah Teala'nın katında zarar edenlerden, onların nezdinde de münafıklardan olursun. Şu halde yapılması gereken şey, onları öfkelendirmek pahasına Allah'ın ve Rasulünün rızasının peşinde olmaktır. Onları razı etmeye çalışmaman ve onlardan rıza talep etmemen gerekir. Onların kınamalarını ya nefretlerini umursamaman gerekir. Zira bu senin kemalinden başka bir şey göstermez. Mütenebbinin de dediği gibi, kusurunun beni yermesi sana geldi mi ispat eder şüphesiz bu benim kemalimi. Yani kusurlu bir kimse beni eleştiriyor. Bu ancak benim kemalime delalet eder manası. Yani bilatçı beni eleştiriyorsa bu iyi bir şeydir. Bu benim doğru yolda olduğumu gösterir manasında bir şiir. Şimdi İbni Kayın bunu kendi asrında söylüyor. Yani Hicri 7. 8. asırlar. O zamandaki işte sünnete bağlılık, bidat elinin hegemonyası elbette ki zamanımızdan çok daha farklıydı. Şimdi ise baktığımız zaman yani toplumla bizim Allah'a imanımız bir değil. Allah'a imanımız bir değil. Onlar bizim inandığımızdan farklı bir ilaha inanıyorlar. Yani eli ayağı olmayan, arşa istivası olmayan, semada olmayan, yüzü olmayan sıfatları iptal edilmiş. Kendilerine vasıfla Rabbini dediğin zaman da bundan acizler, nerede olduğunu bilmezler, ne olduğunu bilmezler. Hep bilinmezliği tarif ederler. Allah inancımız bir değil ama Müslümanız diyorlar. peygamber ve ittiba konusundaki esaslarımız da bir değil. Peygamberin dışında peygambere bağlanır gibi bağlandıkları başka mekazlar edinmişlerdir. İşte mezhepler olabilir, tarikatlar olabilir vesaire. Allah'ın dostu olarak gördükleri kimseler bizim nezdimizde Allah'ın düşmanları olan kimselerdir. Ahlaksız, pislik kimselerdir. Ee, yani ölçülerimiz hep baştan sona uyuştuğumuz bir şey yok etikadi meselelerde. Dünya inanışımız dahi. Yani dünyanın düzlüğü, yuvarlaklığı, kainata bakış. Bunlarda bile her konuda ayrışmışız. İtibak edebilecek neredeyse bir şey yok. Dolayısıyla e, ibadetlerimiz de yani... Namaz kılıyoruz, namazlarımız birbirine benzemiyor, oruç tutuyoruz, or oruçlarımız birbirine benzemiyor. Haccımız, şunuyumuz, buyumuz. Bizim hiçbir şeyde bakımız yok. Bunlar bizim esasında binde kardeşlerimiz olabilirler mi? Münafık diye diyebiliyoruz. Şimdi Türkiye'nin %99'u Müslüman diyorlar ya, %99'u münafık. Yani o Müslümanların, Müslümanım diyenlerin %99'u münafık. Neden? Çünkü kitap ve sünnetin gösteri şekilde iman etmiyorlar. Bunu söylemek hoşumuza gitmiyor ama hakikat bu. Yani gönül isterdi ki keşke o %99'un %98'i mümin, e, kitap ve sünnete bağlı, sünnete elini kimseler olsalar, kim istemez bunu. Ama böyle değil maalesef, bunu biz istemedik. Ama Allah Azze ve Celle'nin bir takdiri var ve biz zamanın sonlarındayız artık. Belki e, yakın bir zamanda bizim gibi inanan kimselerin sayısı iyice azalacak, belki hiç kalmayacak. Daha iyisi olmayacak çünkü, her gelen sene daha kötü olacak diyor İbn e Sıradilant etti Bizim en büyük mücadelemiz eğer Allah bize bu hakkı bilmeyi tanımayı ona göre hareket etmeyi lütfetmişse bu gerçekten Allah'ın büyük bir lütfudur. Bunun gereğini yani Allah'ın şük nimetine şükretmek gerekir. Bunun şükrünü biz eda etmediğimiz takdirde Allah bizden alır başkasına verir Allah korus. Çünkü kitabında bu tehdidi yapmıştır Allah Azze ve Celle sizin yanınıza öyle topluluk getiririz ki onlar Allah yolunda kınayanın kınamasından korkmazlar. Değil mi? Allah'ın razı olduğu işleri yaparlar. Yani e, Allah için öfkelenir. Allah için severler. Yani vela ve berâ sıfatıyla da zikrediyor bunu Allah Azze ve Celle. E, şimdi bizim bu toplanışımız buradaki yani Allah'ı zikretmek üzere toplanışımız bizim yapabileceğimiz cihat. Yani az önce bahsettiğim şekilde işte %98 veya büyük bir çoğunluğumuz hani İslam üzere, iman üzere bir topluluk olsak o zaman kıtal boyutundaki cevaplardan başka şeylerden bahsetmemiz söz konusu olabilirdi. Ama e, kitaba, sünnete sarılan topluluk bu kadar işte. Bu, bu kadar daha işte sağda solda Türkiye'nin farklı yerlerinde veya dünyanın farklı yerlerinde var. Bu kadar bir topluluğuz. Bizim e, silahlı bir cihattan bahsetmemiz söz konusu değil. Biz e, ne için yaratıldık? Onun peşindeyiz. Allah bizi kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Türkiye'yi kurtarmak için yaratmadı bizi mesela. Türkiye'yi terörden kurtarmak için yaratmadı Allah bizi. Allah bizi kulluğu için yarattı. Bu esas üzere, temel noktamız bu. Ve bunu icra ederken Allah'a kulluğu Allah'ın istediği şekilde yapmak. Allah'ın neyi istediğini de Rasuller'in beyanıyla bilebiliyoruz. Sünnete göre yapmak. Bunu gözeten insan sayısı biz dışarıda göremiyoruz. Yani herkes Allah'a eğer ibadet edenlerden ise, ibadet tarafları ise kendi isteğine göre, kendi hevasına uyan şekilde yapmak istiyor. İman ölçülerimiz bir değil, küfür ölçülerimiz bir değil. Şirk ve tevhid, sünnet ve bidat anlayışlarımız bir değil. Bizim bidat dediğimiz onlar sünnet diyor, bizim sünnet dediğimiz onlar bidat diyor vesaire vesaire. Yani her konuda bir ayrışma var. Böyle bir ortamda bizim cihadımız şu mevcut koruma var ya, mevcut koruma belki Allah nasip ederse sonraki nesillere daha saf, daha halisleşmiş bir şekilde intikal ettirebilme bu daveti. Bizim mücadelemiz bu ve biz burada büyük bir cihattayız. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapmakla mükellefiz burada. Yani o sınırları korumak. Dolayısıyla e, bugün bu ortamları, e, bu özelini bilmeyen kardeşlerimiz var. Bunu takdir edemeyen kardeşlerimiz var. Şunu iyi tartmamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin evinize gittiğiniz zaman bak... Tevbe suresinde tefsirden de bakabilirsiniz, dersi de dinleyebilirsiniz. Tevbe suresinin 42 ile 50. ayetleri mesela. Orada bir izin isteme olayından bahsediliyor. Cihada katılmamak için izin isteme. Bu izin isteyenleri kınıyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte yüzlerine kıramadığı için izin veriyor. İzin verdiği için Allah Resulü de kınanıyor bu ayetlerde. Daha başka boyutları da var. Mesela de... Biz burada falan değiliz. Dünya işinle bu dersler çarpıştığın zaman sen neyi tercih ediyorsun? Yani izin falan o boyutları geçtik biz izin izin alınması değil. Yani biz izin versek bile belki Allah katında bir suçluluk durumu söz konusu olabilir. Mesela ciddiyetinden bahsediyorum ben sadece. Bu benimle alakalı bir şey değil yani. Bu hepimizle alakalı, her bir fertimizle alakalı. Biz bu daveti e, ne kadar önemsiyoruz? Allah'ın bu lütfunu bizdeki bu lütfunu ne kadar yüceltiyoruz? Ne kadar değerini biliyoruz? Bununla alakalı bir şey. Yani bu bizim kişisel haklarımızla alakalı değil. Allah Azze ve Celle'nin bize bu, e, lütufta bulunduğu nimetlerin hakkı için e, bunlar. Dolayısıyla e, burada birisi işte işiyle çakıştığı zaman işin tercih ediyor buraya. Gelmiyor. Öbürü başka bir dünyalık e, mazeret sebebiyle gelmiyor vesaire vesaire. Bunların hiçbirisi bizim için aslında mazeret olmayacak. Bunun bilmesi lazım. İsterse ben izin vermiş olayım. Ben burada hiçbir şey değilim yani bu konuda. Bırakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi birisi Allah katında en değerli kişi bile Allah Resulü'nü bile hitap etmiştir onlara neden izin verdin diye. Demek ki bizim kemikleşmiş bir çizgimiz olması lazım bazı konularda. Misafirin mi var? Misafirin e, bu senin kemikleşmiş çizgini bilecek, kesin çizgilerini bilecek. Bugün olmayacak bu. Ticaretin mi var? Yahu ticaretinden sana rızık gelecekse bu rızkı takviden Allah Azze ve Celle'dir. Verir veya vermez. Vermeyecekse senin buraya gelmemen o rızkı sana getirmez. Verecekse senin buraya gelmen o rızkın sana gelmesine engel olmaz. Diğer meseleler de böyle. Kader inancımız nerede? Allah'ın takdirine itikadımız nerede? Bakın bunların e, hepsinin birer ölçüsüdür bunlar. Yani hiç kimse buraya benim için gelmiyor sonuçta. Allah'ı zikretmek için geliyor. Allah'tan bir sevap bulmak için geliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar büyük bir e, müjdesidir ki bu. Dağlar kadar günahlarla gelir insanlar ve bunlar sevaplara dönüştürülmüş olarak giderler. Ne için? Allah zikredildiği için, onun ahkamı, Allah Resulü'nün sünnetleri aramızda ders yapıldığı için. Yani bunları sürekli hatırda tutmak lazım, aklından çıkarmamak lazım. Ve biz ne için bir yere geliyoruz? Eğer bunların hakkı hafife alınırsa Allah hepimizden alır bunu. Yani bizim hiçbirimizin Allah'a karşı bir garantisi yok. Masumluğumuz söz konusu değil. Biz hepimiz çeşitli günahlara, çeşitli hatalar düşen insanlarız. Bu ortamlar belki bu hataların telafisini sağlayan en büyük nasipler bizim için. Bunları elden kaçırmamak lazım. Evet, Allah izin verse 116. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Sübhaneke Allah'a mevbe emdik ve eşhedü enne ilahe illen ve estağfuriki ve